Bismillahirrahmanirrahim. ve salatü vesselamü ala Rasulillah wabarakatuh. 8. o 9. ders, elif A kısmı. A ve B şeklindeki bölümleyin işleyeceğiz bu ders. Elif A kısmı. Bu dersin tamamında biz Arapça ismiyle naat me'nut, Türkçe ismine sıfat sıfat sıfatlananı göreceğiz naat men old sıfat sıfatlanan sonra gayrim unsariflere bir yenisini daha ekleyeceğiz şimdiye kadar gördüğümüz bir tane gayrim unsarif vardı özel isim de mühendis hakiki şimdi de sıfat ve elif nun ziyadeli bir unsarif gayrim unsarif e, örneği göreceğiz ve o kaideyi işleyeceğiz devamında inde manasını mekan zarfını göreceğiz indinde, katında, yanında, makamında mani alana gelen ve de ism ve usul dediğimiz Türkçe'de bağlaç disinlendirilen elleziyi göreceğiz. Inşallah. Derse başlıyorum. Men hader racülü Bu adam kimdir? Cümlesinde hatırlatma yapalım. Racul, hadanın bedeliydi. <gülüyor> değil mi? Bu adam Türkçe'de biz buna ha, buradaki hazaya işaret sıfatı diyordu. Yazı nasıl kullanılsaydı ben haza olsaydı o zaman işaret samiri olacaktı. Evet. Cevap Hüve Abbasun. Bu adam kimdir sorusunun cevabı o Abbas'tır. Abbasun tacirun. Abbas tacirdir. Ticaret adamıdır. Abbas'un tacirun ganiyun. Abbas zengin bir tacirdir. Burası birinci kaydemizi işleyeceğimiz, göreceğimiz bölüm. Abbas'un tacirun ganiyun. Abbas tacirdir ama nasıl bir tacirdir? Zengin. Sıfat sahibi. Zengin bir tacirdir. Evet. Burada tacirun men'udtur. Men'ud sıfatlanan Naat ise sıfat ki o da ganiyundur. Naat nun ayin te. Naat men'uud. Evet. Türkçe'de sıfatlar iki çeşit biliyorsunuz. Niteleme ve belirtme sıfatı. Veya bilmiyorsunuz. tamam musun? <gülüyor> tamam. Niteleme ve belirtme sıfatı. Niteleme sıfatı kelimenin, e, sıfatlanan kelimenin veya sıfatlanan nesnenin her neyse o. Cinsini, rengini, şeklini, durumunu genel olarak bize bildirilen sıfatlardır. Niteler. Uzun boylu, fakir, zengin, söylemiş, sarışın, güzel, yakışık gibi niteler sıfatlanan kişi veya nesneyin niteler. Belirtme sıfatla dört çeşittir. Sayı ile ifade edilen sayı ile sıfatlananlar mesela üç kalem, dört defter gibi soru sıfatları kaç adam kaç ekmek gibi belirtisiz sıfatlar olur. Birkaç soru bazı adamlar veya birçok kalem gibi belirtisiz sıfatlar vardır. Bir de dördüncüsü neydi? Ee, i̇şaret sıfatları ki bu da işaret sıfatı beraber kullanan bu adam şu okul e, o gibi işaret zamirlerinin kullandığı Sıfatlardır. Bunlara da e, belgeli sıfatlar denir. Şimdi belirtme sıfatlar denir. Öbürlerde niteleme sıfatlarıydı. Şimdi buradan bir niteleme var tacire. Zengin diye. Aşağıda fakir diye gelmiş. Daha aşağıda leziz diye, lezzetli gelecek. Aşağıda küçük diye gelecek. Aşağıda güzel diye gelecek. Aşağıda kolay diye, zor diye gelecek. Tembel diye gelecek. Çalışkan diye gelecek. Burada göreceğimiz, bu dersde göreceğimiz sıfatların hepsi niteleme sıfatı. Şimdi kaydıya bakalım. Bu sıfatlar önce Türkçeden başlayalım. Yine, dilimizden. Sıfatlar sıfatlanandan önce gelir Türkçede. Mesela ee, öznenin sıfatlanmış haline bakalım. Kırmızı kitabı okudum. Kırmızı kitabı okudum. Kitap burada asıl olan, sıfatlanan kelime. Onun sıfatı kırmızı kitabı. Veya kalın kitabı okudum. Veya yırtık kitabı okudum. Her birisinde de anlaşıldığı anlaşılıyor süre sıfat, sıfatlanandan önce kullanır. Arapça'da bu tam tersidir. Önce sıfatlanan dediğimiz men'ud gelir, daha sonra sıfat dediğimiz na'at gelir. Burada olduğu gibi. Abbas tacirdir. Nasıl tacirdir? S zengin s bir ticardır. Tacirdir. Bunu biz tercüme ederken yine Türkçe'ye uygun olarak önce sıfatı sonra sıfatlananı söyleriz. Yani Abbas zengin bir tacirdir deriz. Ancak Arapça'da bu Gördüğünüz üzere sıfat menüttan sonra gelir. Naat menüttan sonra gelir. Şu kapıyı bak. Ayak gibi bir şey işte. Kap kapalı mı? Kapat kapıyı. Evet. Türkçe'de sıfat sıfatlarından önce gelir. Arapçada ise sıfat sıfatlanandan sonra gelir. Bu cümlede Abbas müptedadır. Tacir onun haberidir. Ganiyün ise haberin sıfatıdır. Dolayısıyla haber aynı zamanda men'uttur. Hem, hem men'uttur hem haberdir. Ganiyün ise haberin sıfatıdır. Na'atıdır diyor ismi. Burayı anladık mı? Türkçe'de sıfatlar sıfat önce gelir. Arapça'da sonra gelir. Evet şimdi söylediklerimi yazdığınızı istiyorum. Eğer bu söylediklerimi yazdıysanız sıfat ve sıfat ilgili bu kısa bilgiyi yazdıysanız sıfat dört yerde mevzusu uyar. Sıfat, sıfatlanan. Yani mevsuf. Mevsuf. Mevsuf. Bunu Arapça ifade edecek olsak naat dört yerde men'utuna uyar. Bunlardan birincisi marifelik nekirelikte. Birincisi marifelik nekirelik. İkincisi, harekete. Yani üstün, esre, ötre olma durumunda. Hareket. Üçüncüsü, cinsiyette. Yani müzekkalık mühendislikte. Dördüncüsü ve sonuncusu ise adette. Yani tekil, tekil, ikil veya çoğul olmama. Adet. Tekil, çoğul diye değil de tekil, ikil, çoğul diye yazarsanız alışmamak. Nasıl? Tekil, tekil, ikil, çoğul. Tekil, ikil, çoğul. Evet. Arapça Türkçeden farklı. Türkçe'de iki ve daha fazlası çoğula girer. Ama iki Arapça'da ayrı ifade edilir. Çoğul üçten itibaren başlar. Evet. Şimdi bakalım bunları inceleyelim. Evet. Sıfat dört yerde mevsufuna uyar. Naat dört yerde menutuna uyar dedik. Birincisi marifelik nekirelikte. Hemen örneğimize bakalım. Tacirun kelimesi marifemin nekireme tacir olma. Nekire. Nekire. Dolayısıyla onun sıfatı da ganiyün şeklinde nekire geldi. El ganiyü olmaz. Marifi olmaz. Onun gibi nekire olacak. Birinci yerde uydu mu? Evet. Sıfat mevzusu ona. İkinciye bakalım. Harekede uyar birbirine. Tacir'in harekesi nedir? Evet. Merfudur, ötredir. Ötredir. Evet. Tenminle evet. Ötredir. Tenmin demiyoruz. Tenmini çıkarttık. Ötredir. Gani'nin harekesi nedir? O da ötre. Uydu mu? Evet. Birisi ötreyken birisi esre, birisi Olur. feta olmadı. Uydu. Üçüncü yer cinsiyette. Tacir, müzekker mühennes. Gani o da müzak. Bunda da bir Dördüncüsü adette. Tacir, müfret midir? Yani tekil midir? İkil midir, çoğul mudur? Tekildir. Tekildir müfrettir. Ganîyunun müfretttir. Nasıl zengin değil? Ve ganî değil. Evet. Tamam anladık mı? Bu dört yerde sıfat mevsufuna uyar. Uymak durumundadır. Devam ediyoruz. Eğer anlaşıldıysa. Üzemble durulacak tabii. Ki. Hamidun müderrisun. Hamid öğretmendir. Hamidun müderrisün fakirun. Cedidun. cedidun mu? Cedidun. Peki. Hamidun, müderrisün cedidun. Hamid yeni bir öğretmendir. Menud, müderris. Nad, cedid. Dört yerde bir uyuyor mu? Evet. Hareketlere evet. uyuyor. Evet. Marifene Uyuyor. uyuyor. Cinsiyeti uyuyor. uyuyor. Adedi uyuyor. uyuyor. Hamid müptela müderris haber fakir onun sıfatı. Neyin sıfatı? Haberin sıfatı. Haber. <gülüyor> yani, hamid. Mahaza Hamid'in değil müderrisin sıfatı. Evet. <gülüyor> Mahaza bu nedir? Hazatü fahun bu elmadır. Et-tuffahu fakihatun nazizetun Elma lezzetli bir meyvedir. Burada bir hiç mi mesela bu ancak ettiğimizde bir diyoruz evet. onun. Nekire kelime tercüme edilirken başına bir getirilir. Nekire. Heh. <gülüyor> kelime tercüme edilirken bir bu bir adamdır, bu bir elmadır, bu bir şudur, budur diye tercüme edilir ne kelime. Buraya kelime kelime söyler misiniz? Et-tuffahu elma mübteda. Fakihetun haber. Meyvedir. Nezizetun onun sıfatı. Lezzetli bir meyvedir. Elma lezzetli bir meyvedir. kelimesinin aslı mı diyorlar? Evet aslı diyor. Yani sonundaki hareketi değişecek mi? Yok değişmeyecek. Yani kapalı TSE kalkmaz onun. Fakihetün. Şimdi dikkat edin, Biz bir kelime, bir şey kaydı öğrenmiştik. Demiştik ki müpteda müzekkerse haberde müzekker olur. Mühendese haberde mühendese olur. Et tufa müzekker bir kelime. Fakihetün ise asneli mühendese bir kelime. Ancak bu kelimenin aslı böyle. Seyyaretün gibi. Seyyaretünün müzekkârı yok. Yani dişi araba, erkek araba diye bir şey yok. Meyven de dişli erkeği yok. Nasıl seyyaretün mühennesi bir kelime ise fakiretün de mühennesi bir kelime. Şimdi elmayı da mühennese dönüştüremeyeceğim bize göre. Elma tufva. Evet, Veya tiğin tufva, tufva. Onun mühennese çevirebilir miyiz? O da aslı, o da aslı. Tamam mı? Ancak işaret zamirlendi. işaret sıfatını değiştirebiliriz. Sonra kapartaya getiririz. Mühennes olur. Yani, Veya kesinlikle. ha zay, haziye çeviririz. zari key çeviririz. olur. Burada asılları böyle. Bunları değiştirme olmadığı için bu kaide dışı oldu. Ama fakih etünün olması sebebiyle ona getireceğim sıfat ona uydu. Lezizun değil de oldu. Tamam sıfatı müennes yapabiliyoruz. Ama kelimenin aslını müzekkerden müennesin müennesi müzekkeri çeviremeyiz. Devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ma zalike o nedir? Zalike <gülüyor> usfurun. O bir serçedir. Usfur serçe. El usfuru Tahirun Sagirun Serçe Küçük bir kuştur. Tahirun Kuş Sagirun ise Küçük Tahirun'un sıfatı Oldu. Küçük bir kuş. <gülüyor> Bu arada Et tufahu ve el usfur Ve şimdiye kadar gördüğümüz isim cümlelerindeki müptedaların Halinden anlamışsınızdır. Müpteda ee, istisnalar dışında marif olur. Marif olur. Nehir olmaz. İstisnalar bazı. Et tufahu el usfuru. Yani tufahun veya usfurun gelmedi. Değil mi? Evet. evet. El usfuru serçe tayirun seğirun küçük bir kuştur. <gülüyor> Tayir uçan kuş demek. Teyyare de buradan geliyor zaten. El Arabiyyetu Lugatun Sehletun El Araba, Arabiye Arap, e, Arap neydi? Ha. Arapça, Arapça. Duruyorsun Lugatil Arabiyyeti Değil mi? Hı hı. Arapça Lugatun, Lugattır bir dildir Nasıl bir dildir? Sehletun, kolay bir dildir Kendine göre böyle, <gülüyor> Bilene, göre böyle. Bilene göre böyle Şey bu, şey şu ya Doktor Te Abdurrahim. Doktor Abdurrahim. <gülüyor> Allah bana rahmet. Olsun. <gülüyor> evet El Arabiyetül Lugatün Cemiletün. Arapça güzel bir dildir. Ona göre mi bize göre mi? hepimize, <gülüyor> hepimize göre. göre. Evet. Hep bize göre. Arapça güzel bir dildir. Çalışırsak sehiletün olur inşallah. İnşallah. Evet Arapça. Lugatun bir dildir. Onun sıfatı sehletun ve cemiletun geldi. Arka, arka iki cümlede. Niye? Çünkü lugat zaten anlaşıldığı üzere mühennest bir kelime. Lugatün onun sıfatları da onlara uygun olarak mühennest gelecek. Bu dört yeri hep kafanızda tasarlayın. Marifelik nekirelikte uyacak. Harekete uyacak. Cinsiyette uyacak. Adette uyacak. Hocam Olmazsa olmaz. olmaz hata var. Olmaz. Sarzanc <gülüyor> olur o zaman. Heh, cümle olmaz ya. Sarzanc olur o zaman. Evet. Ammarun talibun müctehidun. Ammar çalışkan bir öğrencidir. Müctehid çalışkan demek. İhtiad eden, gayretten çabalayan demek. Müctehidun. Bu çalışkan bir işçi diyebilir miyiz? Bu anlamada yanılmaz. Tabii ki. Her iki anlamada geliyoruz. Evet. Üç değil, bir üç. Üç değil. <gülüyor> Dedi ki zaten evet. inşallah. Ammar, mükteda. Talibun haber, müctehidun onun sıfatı. Dolayısıyla evet, Talib evet. aynı zamanda haber olmasıyla beraber men'udtur da, mevsuhtur da. Sıfatlanandır yani. Devamında ve Mahmudun, Talibun keslanu. Evet. Ve Mahmud tembel bir öğrencidir. Keslanu sen sence Tomur Yasin Yok de olabilir. Halbumuz öyle değil yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu işte Doktor Fe Abdurrahim'in tercihi Yasin de olabilirdi burada. Ömer de olabilirdi. <gülüyor> Demek ki ünümta Doktor Fe'ye bile ulaşmış herhalde. Evet. Burada dikkat edin. Keslanun demedik. Keslanu dedik. Keslanu temminsiz Niye? Çünkü bu dersin sonunda bunu göreceğiz. Bu gayrimusarif bir kelimedir. Tabi gidişat değil de bu musarifler falan anlaşılmıyor ya. <gülüyor> duydu uymadı ama uymadı. Harekete uymadı. Ötreli ya. Ötre de uyudu. ama Keslanu, Talibun gibi e, kire bir kelime. Marife değil. Aslenmü hmm. nekire eliflenmiyor ki başında. Evet. Değil? Yok, yok. Gayrimusali olmasa bile hareketi, sondaki hareketi tek. Tenin değil. Yani bir illeti var. Ondan dolayı. Men ente sen kimsin? Ene talibun. Ben bir öğrenciyim. E ente talibun cedidun. Sen yeni bir öğrenci misin? Nam enet talibun cedidun. Evet ben yeni bir öğrenciyim. Burada da hem soruda hem cevapta da talip hem haber hem de sıfatlanan. Sıfat ise ne yap dediğimiz cedid. Yeni. Evet ben yeni bir öğrenciyim. Sıfat nefsif anladık mı? Evet. İnşallah. Biraz yarım ağır. Tamam. Daha Üzerine daha bakınca şey bakınca anlaşılır inşallah. Evde tekrar bir yapınca düzeliyor. Elbette. Bu dersi mutlaka en kısa zamanda tekrar etmeniz. Ondan sonra üzerine çalışmanız lazım. Hani çocuklarımız öyle yapar ya, öyle yapmana ter terkin ederiz. Eve geldiğin zaman o günkü dersleri tekrar et. Ondan sonra yeni derslerine geçti diye. Bu dersleri mutlaka bir tekrar edilmesi gerekiyor. Kalan kalmayan veya arada yerleşmeyen şeyler, meseleler yerleşsin. Ondan sonra üzerine çalışmak gerekir. Temariyini alıştırmalar. Birincisi ikra ve kutup, oku ve yaz. Muhammedun, talibun, gadimun. Muhammed eski bir öğrencidir. Cümlesinde talib Muhammed'in haberi, Kadim ise sıfatı. talibin sıfatı. Buna naat menud diye de şeyinizi alıştırın, kulağınızı alıştırın. Çünkü yarın Arapça kaydeler görürseniz ki şu kitaplarda bir kısmı öyle olacaktır. Arapça ifadeler kullanmak Buna aşina olmak lazım. Bu sebeple zaten ben hep Türkçe kullanmıyorum. Türkçe beraber <gülüyor> Arapçasını kullanıyorum. Buradan ben uut. Ben uut talebi. Ben uut. Ona da yazayım şöyle. Ee, şey. Yani sıfat sıfatlanan. Burada bu kelimede sıfatlanan talebe sıfat eski. E zaliker racül mücerrisun cedidun. O adam yeni bir öğretmen midir? La ve tabibun cedidun. Hayır o yeni bir doktordur. Hada dersun sehlun. Bu kolay bir derstir. Sehlun. Burada dersin sıfatı olduğu için müzekker geldi. Çünkü ders müzekkerdir. Lugatun'un sıfatı olsaydı sehletun olacaktı. Geçtiğimiz yerde olduğu gibi. Çünkü niye? Lugat mühennes kelime. Sehlun sehletun. Sıfatlananın cinsine uyar demiştik ya. İşte ders müzekker olduğu için sehlun Lugatun mühennesi olduğu için Sehletun oldu Fehimtum ya Ne Nefem Anlaşılıyor inşallah Abbas'un tacirun şehirun Abbas Ünlü meşhur bir tacirdir Şehir Ünlü Meşhur, bunun bizim dilimize giren diğer ismi, diğer ifadesi. Bilalun, mühendisun, kebirun. Bilal büyük bir mühendistir. bilal mübteda mühendis, haber. Kebir ise haberin sıfatı. Nâtı yani. El-İnkiliziyyetü, nugatün, sabetün. İngilizce, zor bir dildir. El inkiliziyetü lugatun sabetun. Lugat mı yani nasıl olduysa sabetun oldu. Müzakere bir şeye sıfat yapsaydık sabun olacaktı. Sonraki kapalıya olmayacaktı. Zor. Sab zor. Demek. En terajülün ganiyün. Sen zengin bir adam mısın? La enerajülün fakirün. Hayır ben fakir bir adamım. El-Gahiretü Medinetün Kebiratün Kahire büyük bir şehirdir. Medine şehir Medinetün Kebiratın onun sıfatı dolayısıyla Mısır'ın başkenti olan Kahire büyük bir şehirdir. Demiş oldu. E'ente müderrisün gadimun Sen eski bir öğretme, öğretmen misin? Öğretmen misin? La ana müdürsün cediydun, hayır ben yeni bir öğretmenim. Ehamidun talibun keslanu, Hamit tembel bir öğrencimidir. La ve talibun müctehidun, hayır o çalışkan bir öğrencidir. <gülüyor> İkinci alıştırma, Dar fil feragi, fil cümleli atiyeti, Nauten Münasiben. Naaten, münasiben. Gelen cümlelerde boşluğa münasip bir naat yani sıfat koy. Dolayısıyla bu cümlelerde men'uudlar, sıfatlayanlar olacak biz oraya naat koyacağız. Uygun bir naat. Gelen cümlelerde boşluğa münasip bir naat koy. Yani sıfat koy. Hatice tü Talibetün müctehide tün. Keslanı nün kesla. Onu görmedik. Müşra gibi, kübra gibi. <gülüyor> müctehide Evet, mesela. Talibetün'e uygun olacak. Talibetünle. Dört yerde uyacak mı getireceğimiz sıfatlar değil mi? Evet. Neyde uyacak? Hareketlerde uyacak. Harekede uyacak bir. Adet, de. Adette uyacak. Hı? Cinsiyette, Cinsiyette uyacak. De. Cinsiyet de uyacak. Bir de. Mariferik nekirelikte uyacak. Müzekkerlik dediğimiz cinsiyet zaten. Evet. Bu dört yerde uyacak. Şimdi biz buraya müçtehid etün dersek. Talibetünle dört yerde uyar mı? Müfret olmasa selamıyla uyar müennesli olması hasebiyle uyar. Merfu ötreli olması hasebiyle uyar. Müfret olması hasebiyle uyar. Değil mi? Halidun <gülüyor> tacirun gibi. Evet şimdi yapılacak şey anlaşıldıysa geçiyorum burayı. Okuyacağım geçeceğim. Men'utun cinsine hareketine, adedine ve marifelik nekireline uygun olarak buraya bir atan sıfat, naat koyacağız. El arabiyyetü luğatün. El usfuru tairun. Et tuffahu en ene müderrisun, Muhammedun tabibun. El ingiliziyyetü luğatün. ente talibun. El Kahiretu medînetün. Cümlelerini biraz uygun sıfatla tamamlayacağız. Üçüncü alıştırma da film mekanil hali Fil cümelil Men'uten Münasiben Dağ Koy Koy yerleştir vazet Fil mekanil hali Boş mekana koy Fil Hali, boş, hali boş Mekan mekan yer Boş mekana, boş yere koy. Nerede? Fil cümle latiyeti. Gelen cümlelerde. Boş mekana koy. Ne koy? Men'uten münasiben. Münasip bir men'ut. Sıfatlanan koy. Nasıl uyum sağlayabildin mi hocam? Zaten sen gördün yerlerde buralar. Tamam. Aradan zaman geçti ya biraz. Haziriyim. Tamam. Evet. Bakalım şimdi yukarıda menutları yani sıfatlananları vermiş, sıfat istemişti. Burada da sıfatları verecek, ona uygun sıfatlanan koyacağız. Bakalım. El Arabiyeti nokta nokta sehletün Nasıl olacak? Nugatun. Nugatun. Nugatun. olmaz. Nugatun. Lugat. Lugatun dersek o <gülüyor> metas vermişim. Lugatun sehnetun. Ene o, nokta nokta kadiyimun. Taliyimun, acilim. Müderris olun, müderris. M müderris olun. He, hep taliy olmayın, müderris olun diyorum. Ha. Yok biz gene taliy oluyoruz. <gülüyor> o zaman taliy bun. Evet. Kadiyimun. yeni olun, eski olmayın. <gülüyor> Evet güzel. Ne yapacağız? Oradaki sıfatlara uygun bir mebnut koyacağız. Ammarun, <gülüyor> ganiyun, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> haza meksurun, faysalun, keslanu gibi. Burada hayra şu kalemunu Elbette meksurun ney? Meksuratun değil, meksurun. Müzekker. Dolayısıyla müzekker bir sıfatlarını yani doğru düşünmüşsün. Doğru düşünmüşsün evet. İkira, dördüncü bölüm ki burada bir yeni bir kaydayı göreceğiz. Ha, mekanil hali. Hali fil cümle latiyeti men'uten münasiben. münasiben. Evet. Burada münasip men'ut sıfatı. Ondan dolayı men'u men'utun münasiben diye ikisi de e, mensup yelka tamamlanıyor. Da koy. Fil mekanin hali boş yere koy. Fil cümel-i gelen cümlelerde men'uten sıfatlanan koy münasiben münasip bir sıfatlanan. Koy. Gelen cümlelerde boş yere münasip bir sıfatlanan koy. çözüm değil mi? Çözdüm. İyi maaş. Sana anlattığı yerde ben çözdüm. Tamam. Sıfatlanan ahmet gözlük sıfatı. Gözlük Evet. Bir yerde ahmeti çekmiş bir tarafta gözlüğü çekmiş. <gülüyor> Sıfat aslında ziyade fazlalık kelimedir. Sıfat olmadan da sıfatlanan ile kurulan kelime şey, cümle, bir cümledir. Mesela e, bir örnek verelim. E, mesela Hatice'tü talibetün kesla dedik veya müçtehidetün dedik. o da sıfat, fazlalık kelime. Onu çıkartırsak gene cümle anlamlıdır. Hatice bir öğrencidir tembel Sıfat bundan dolayı ziyade farzalık kelimedir. Zaten tembel çalışkan önemli değil. <gülüyor> sıfatın şekli önemli değil. Bu adam uzundur. Ne, uzundur. Bu adam uzundur. Buyu söylemesek de adam uzundur desek aynı şey. Veya orada bedeli söylemesek adam yerine, racul yerine bu uzundur desek gene cümledir. Evet. evet. Hep soruyor. Bu adamdır, bu uzundur hepsi oluyor. Ama normal değil mi bunlar? Bizi Türkçe'de kullanmıyoruz mu? Normal oluyor da yine de işaret söylüyor. Yani bu adamın söylemek gerekiyor. Evet. Yani canım, adamın gelinmeyi edebilmesi adam? için evet. Oku keslanu tembel cevanu aç Tokun zıttı yani aç aç olan acıkmış olan Atşanu Susuz, susamış olan. Gadbanu Kızmış olan. Gazaplanmış olan. Kızgın. Melanu Dolu, dolmuş olan. Melanu. Bu beş kelime temvin almamasından anladığımıza göre gayrimusarif. Neden gayrimusarif? <gülüyor> Gayrimüslimlere görürken biz ilk önce Hatice tü, Fatime tü, Ayşe tü, Meryem gibi kelimelerden örnek almıştık. Neydi bunlar? Kendisinde iki tane illet bulunan kelimelerdi. Birincisi özel isim, ikincisi nesli hakiki. Evet. Bir kelime özel isim olur ve altında da altı illetten bir tanesi de bulunursa gayrimüslim olur. Hemen yanımda şu tarafa sıfat olma bir illettir. Onla beraber üç tane özellikten birisi daha bulunursa iki illet bir yere gelir gayrimusarif olur demiştik. Buradaki beş kelimede sıfat kelimeler. Aç, susuz, tembel, kızgın, dolu. Hepsi sıfat mı? Evet, evet sıfat. Birincisi sıfat. Bir kelime sıfatsa illetlidir. Bir kelime özel isimse o da illetlidir. Birinci illet olur. Yanına ikinci bir illet daha katarsak bu sefer gayrimusarif olacak. Şimdi buraya bakalım. O 3 tane e, sıfatın altına şunları yazmıştık biz. Elif nun ziyadesi değil mi? Elif nun ziyadesi. Başka? Aslı değişmiş adil, Değil mi? Böyle Böyle yazmış. Çok ee, güzel. Bu tekrarlar maşallah çok başarılı gözüküyor. Altı illeti mi sayıyor hocam? Yok sıfatta üç tane illet var. Evet sıfatta üç evet. Bu Allah'tan az öbüründen çok değil. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi Elif'in ziyadesi. ikincisi Ali. Aslı değişmiş. Üçüncüsü de fiil leziniyor. Ekberu. Esgaru. Etheru gibi fiil vezne. Şimdi bunlardan birincisini göreceğiz biz. Bir kelime sıfat olursa bir illetin birisi tamamdır. İkinci illet olarak yanına bir tane daha üç tane bir tane daha katarsak katılırsa bir şekilde o zaman gayrimusayif olur. Burada katılmış elif nun ziyadesi. Bakın kelimelerin sonunda elif ve nun var. Keslanu, cev'anu evet. atşanu, gadbanu mel'anu. Değil mi? Evet elif nun ziyadesi hı hı. yani son harf nun ondan önceki hafta de elif hı hı. değil mi bu kelimelerin aslı mesela keslanın aslı kesildir kef sim sin, lam. ona elif nun ziyadesi gelmiş bu evet dolayısıyla biz bu kelimelerde ikinci illette bulduk var yanlarında e, belli zaten üzerlerinde bir anlaşılıyor sıfat olan bu kelimeler aynı zamanda elif nun ziyadesiyle bittiği için bu kelimeler gayrimun sarıftır. Ne demek gayrimun sarıf? olmaz, almaz. Evet. At, şanun olmaz. Cev'anun da olmaz. Gadbanun da olmaz. Lahir. Evet. Arapça değil mi? Olur Hayır. Bunlar öyle değil. Öyle değil bunlar öyle değil. Sıfatta Arapça olmayan bir kelime yok. Özel de var. He. Uc, uc, uc, diyorduk ya ona, yabancı kelimeden geçme. İbrahim, İsmail, Saav, Yaqub, Mira, Hayır, Musa, Davud, Hayyus. öyle önevi illet olma şey yok, durmuyor. Özel isim de var ama. Evet. Demek ki bunlar da sıfatlardan birinci kısım olarak göreceğimiz gayrımusarif çeşidi. Elif nun ziyadeli sıfatlar yani. Evet. Gayrimusarif. Bu anlattıklarımı yazdınız mı? Bir daha tekrar edersen mi? Şuradan alınır. Yazalım Efendim? Ya. Ya. Efendim? Efendim, kesin Efendim tekrar edilmesi. Şey Hiç şükme şey, yok. yok. <gülüyor> Peki ya. E. Tekrarlayalım. Hocam şöyle yapsak. Alınması gereken, yazmamız gereken noktası yazsın. Ya da <gülüyor> uyarım oraya yazalım ben şimdi onu kaçırdım sizi dinleyemiyorum öyle bir şey var, yani. var. işte adamı kırkı devirince böyle oluyor demek ki evet, maşallah. kırkı devrince böyle oluyor demek ki evet, maşallah evet. hepiniz öylesiniz abi hem türkü söyle hem sağız çiğneyemiyorum ben. <gülüyor> güzel peki evet yazalım şimdi bu bu beş kelimenin yanına mananan yazık değil mi Evet. Bu beş kelimenin yanında bu kelimeler gayrimusariftir. Hemen altına bir çizgi. Birinci illet sıfat olmaları. ikinci illet elif nun ziyadeli olmaz. Yazımızın güzel olmasını çalışmayalım. Okuyacağımız şekilde, anlayacağımız şekilde yazalım. keselim. Evet. <gülüyor> Tam senin için söylüyordum herhalde ben de. <gülüyor> Birinci sıfat olmaları. Sıfat. Yani yani yani nitelar kelime ya veya belirtir, belirler. İkincisi de Elif Nun ziyadesiyle bitmesi. Elif ben, ben Nun. Nasıl? Tamam bunu ben söylüyorum zaten. Tamam. <gülüyor> Evet. yazacaklarımız bu kadar şimdi bu 5 tane gayrimusarif kelimenin cümle içerisinde kullanımına geçelim ene cev anu ben açım açım ene cev anu sen aç mısın la ene atşanu hayır ben susuzum Li limaza müdür iste kadbanı niye ömen? Limaza suredatı niçin? Niçin? Anasın suredatı. Eyni gibi, men gibi, ma gibi suredatı. Limaza niçin? Orijinali mi limaza yoksa maza mı? Bir <gülüyor> harcır var ya. Abi. Bu li harcıyla ma'nın <gülüyor> birleşimi. Ne için yani? Zaten tükteki ne içinde, ne içinde, ne içinden bozulmadı. Yani. Ne orijinali hmm, bozulma var evet. <gülüyor> limaza? Kahve altını altın kahvaltıya dönüşmesi şeyi gibi Evet. Başka. Ben etmediyorum. Olmuyor ettit. <gülüyor> Alimen ihtilaf ettiği yerde taleple ihtilaf etmiş yok mu? Normal ya. Ne için, ne için olmuşlar? Evet, doğru. Adatmış. Kahve altını, kahvaltı olmasını <gülüyor> ihtilaf ettiniz, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, ne oldu? Lan ne veriyorum, o kadar gitmiş ya. Sayın Kayseri'li arkadaşım yazıyor. Evet limaza evet, yani. burada li harf ile ma soredatı birleşmiş limaza ne için veya diğer ifadeler ne için olmuş soredatıdır el müderrisu gadbanul yevme el yevme ise zaman zarfıdır bugün manerasına yapılır. hani zarflar genelde çoğunlukla izafet terkibler kullanılır yalnız kullanıldır da yalan olur demiştik ya evet El-yevme mesela sürekli yalın kullanılanlardan birisi. El-yevme bugün. El-yevme bugün. yevmu gün. Hı hı. Gün. Bugün, bugün mü şimdiki zaman mı abi? El-yevme El bugün. Bugün. Bugün. Yevmiye var. Günlük yapıyor. yevmiyetü günlük demek. Yevmden türeme. Yevmiye. Evet. Yevmiye O yalın. Farklı. <gülüyor> Mahte yevme yekunun nas oradaki yevme gün manasına izabet terkibiyle kullanıldığı için yevme oldu. Miken zar, şey zaman zarf tamam. ama gel gün ifadelerini şey diyeyim. nasıl günün türemiş şeyleri günden türemişti. hepsi yevm, el yevme yevmünden türeme el yevme gün el yevme ise yani sonu fethalı olursa bugün demek onu yazın bir taraftan Yevme olunca mı bugün oluyor? El yevme olunca bugün olur. Hı. Yevme olunca el gün olur. El yevmu ol gün olur. Yevmus septi, cumartesi günü. Yevmul cumati, Yazılı cuma günü. günü. nasıl seçeceğiz abi? Hareketsiz yazılıyor. Nasıl seçeceğiz? Cümleye göre. Cümleyin içindeki manasına göre. Herhangi bir günden bahsederse e, el yevmu olarak okuruz. Ya yevmun diye okuruz. Bugün diye. O, o cümleyin içine anlaşılır. Evet. Öğretmen bugün niçin? Kızgındır. Gazaplanmıştır. El kubu mel'anu. Kub bardak. Bardak doludur. El kubu mel'anu. Bardak doludur. Bu şekilde bir dersimiz de bitti. Tamam. Yeni kelimelere geçelim. el Kelime Sen hatun cezdetün. Bir şey sonra. Buyurun. Gayrimunsarif kelimelerin son harekesi aynı mı olur, değişir mi? Mesela hepsi aynı burada, aynı. E gayrimunsarfin özelliği neydi? Ne? Şey, Tenvin de, almazdı. De. Değil yani. mi? Tenvin almazdı. Harekesi tek olurdu. Ya cümle içinde de falan değişmez mi? Yani. Değişmez. Tabii. Haydi cümlesinde kullandık ya. E cev-anun demedik. Cev-anun, atuş mel-anun hepsi yukarıda yazıldığı gibi temminsiz kullanıldı. Tamam mı? Evet. El-Kelimatul Cedid-etü Jüriyi öderdi mi ihtilaf ettiler kendilerine? El-Lugatü Lugat dil. Şu ağzımızdaki dil değil de dil. şey Lisan olarak dil yani konuşma konuştuğumuz dil. Şehîrun ünlü meşhur El Medine tü şehir El Madine inşallah. Efendim el, el Lugatu olacak. Lugatun. Ötürü olacak. Lugat bundan yanlışıyordu biz. İşte. İhtirafların sözü oldu o zaman. Herkes yanlış. O kitapta birkaç öyle hareke hatası görmüştüm ben de. Et-tairu kuş El yevme bugün. Siz de el yem mi mu? Güzel. <gülüyor> o da gün o zaman. Yukarıdaki el yemeye bugün yazıyırsanız, aşağıdaki el yemilmeye de gün diyebilirsiniz. Gün. Abi Eliflan takısı olmasa gün olacak. Eliflan olduğu için bugün oluyor, değil mi? Bilmem bir. Son harekesi fet olursa bugün, öt olursa gün. Tamam? mı? Keslanu tembel, cev'anu aç, atışanı susuz, mel'anu dolu, gadbanu sinirli, el usfuru serçe. Başka kelime var mı size? El yevme var. Bir el yevme var? O da bugün. Son hareketine göre. El yevme bugün. El yevmü gün. <gülüyor> onun, onun kitabı başka. başka. <gülüyor> el neydi? Mel'anu dolu demek. Soracağınız bir şey var mı?